Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ya Resulullah ve Ba'd 13. dersin 2. kısmı İza <gülüyor> İza zarfun tedammene mâneşşşâti İza kelimesi şart manasını tedammun eden içeren bir zarftır. Tedhulu galiben alel fi'lil ma'di Çoğunlukla galiben mazi fiile ile dahil olur kötü hahu <fetuhavviluhu> mana <fülmâna> ile müstabeli ve manada müstabele onu tahvil eder değiştirir yani Mazi fiili manada muststabele gelecek zamana değiştirir tahvil eder bu Nahhu idacıramadanu Futihat E cenneti cümlesinde idaca e Ramazan şarttır. Yani Ramazan geldiğinde futu al-evvel cennet ise cevab-ı şart. Şartın cevabıdır. Mana müstakbele tahvil edilir. Yani cennetin kapıları açıldı değil de açılır. Ve kad tedkhulu alel i. bazen de muzariye dahil olur. Çoğunlukla maziye idi bazen de muzariye dahil olur. Ve kezalike yecizuzu en yekune cevabu şart fiilen muzari'an. Aynı şekilde şartın cevabının muzari bir fiil olması caiz olur. Şartın cevabının muzari bir fiil olması. Yani mazi bir fiil başına geldiği zaman fiil mazi olarak zorunda ama mana müstakbeldir. Muzari fiil başına gelmesi de caizdir. Bu durumda da cevabında muzari olarak gelmesi caizdir. Kemafi kavl şairi. Şairin şu kavlinden sözünde geldiği gibi. Vennefsü râibetun izâ râgbtahâ ve izâ turiddu ila galilin taknâw. Râgbtahâdaki ha nefse gider nefsi rağbetlendirdiğin zaman gayrete getirdiğin bir şeylere yönlendirdiğin sevk ettiğin zaman o rağbet edicidir. Ve onu aza çevirdiğin, reddettiğin zaman taknav kanaat eder. Yetinir. Anladınız mı? En nefsu rağbetün. Nefis rağbet edendir. İsim fail. Ne zaman iza ragabte ha zaman ve iza turaddu ila qalilin ve onu aza reddettiğin, çevirdiğin zaman yani onun rabetini aza yönlendirdiğin zaman taknao kanaat eder, yetinir. Azla yetinir yani. Evet dersimizle alakası iza turaddu muzari fiil değil muzari iza şart edatı muzari filden önce geldi. Manası gene müstakbel manasında. Onun cevabında muzari fil gelmesi caiz demişti. Takma şekilde. şeklinde şartın cevabı muzari geldi. Ama ilk cümlede öyle değil. İlk cümlede izara raغب mazi. Rağebetünde isim cümlesi var. Onun cevabı geldi. Yani ben nefsü rağebetün. Yecibu itranu cevabi şarti bil faifi mevadia. Bazı yerlerde şartın cevabının faya iktiranı vacip olur. F harfine iktiranı bitişmesi vacip olur. Minha bu vacip olan yerlerdendir. Şu aşağıda gelen iki yer. El evveli bunlardan ilki en yakunel cevabı cümleten ismiyeten. Cevap isim cümlesi, ismiye cümlesi olduğu zaman şartın cevabına fanın iktiranı vacip olur. Nahvû ve izâ se'eleki ibadi annî fe inni garib Kullarım sana beni sordukları zaman muhakkak ki ben yakınım. Cümlesinde inni garibun şartın cevap cümlesi, ismiye cümlesi olduğundan dolayı onun başına fa gelmesi vacipten dolayıdır. Vaciben fa geldi başına. es ikincisi ise en yekunel cevabı fiilen talebiyen ve min enva'i talebi el emr ve nehyu aynı şekilde şartın cevabı talebi fiil olduğunda da onun cevabının başına fa dahil olur vaciben ve talebin nevilerinden ise emir ve nehy var biliyorsunuz burada onu tekrar zikretti nah bu iki tane cümle var a cümlesi şartın cevabındaki talep kısmı emir B maddesini ise şartın cevabına gelen nehi olarak gelmiş el emru ve nehvel istifam o zaman nahvu izâ ra'ayte hamiden fes elhu an meudis seferi hamide gördüğün zaman şart cümlesi fes elhu an meudis seferi ise şartın cevabı seferin vaktini ona sor şekliyle talep geldi. Emir olarak talep geldi. Dolayısıyla başına fa'nın gelmesi vaciptir. İs elhu olmaz, fes elhu olacak. Nehiyin örneği: İza vecetel merida naimen fela tuqizhu. Hastayı uyur halde. Uyurken bulduğun zaman onu uyandırma. Burada da nehi cihetinden e, talep olarak geldi. La <gülüyor> kız uyandırma şeklinde. Bundan dolayı başına fa geldi. Cim istifam oluşunun örneği İza ra'aytu bilalen fe maza egûlü <gülüyor> lehu Bilal'i gördüğüm zaman ben ona ne diyeyim ne söyleyeyim Burada da maza e lehu istifam cümlesine geldi. Dolayısıyla başına fa'nın gelmesi vacip oldu. Özetle şunu söylüyor. İza şart manasını ihtiva eden bir zarftır. Çoğunlukla mazi fiilin başına gelir. Bazen muzari fiilin başına gelir. Muzari fiilin başına geldiği zaman şartın cevabının da muzari fiil olması caizdir. Her ne kadar mazi fiilin başına da geçmiş olsa neticede o mazi fiil müstakbel manasına kullanacaktır yaptığında, ettiğinde, yaptığın zaman. Muzari gibi yani. Muzari gibi. Şu olduğu zaman. Şart edatıyor zaten. Şu Mesela olduğu zaman. Zaten gelecek. Gelecek, gelecek. Yani vuku bulmamış bir olay. O vuku bulursa şöyle yap. Denecek. Tamam Abdurrahman derse geldiğinde geldiği zaman yerine otursun. Daha gelmedi. Geldiği zaman olsun. Mustakbel manası. Tamam mı? Bir de şartın cevabının başına fa'nın vaciben gel, geldiği iki durum var. İza'dan sonra gelen kısmı şart diyoruz. Onun cevabına şöyle olduğu zaman şöyle şartın şeklinde cevabı. dediğimiz kısmında da şartın cevabı diyoruz. Bu şartın cevabı kısmının başına da bazen fa vaciben dahil oluyor. Bu da iki durumda. Birincisi şartın cevabı isim cümlesi olursa, fiil cümlesi de isim cümlesi olursa fa geliyor ayet bunun örneği اِذَا سَيَلَكِ اِبَادِيَنِّي فَا اِنِّي غَرِيب اِنِّي غَرِيب'un cümlesi isim cümlesi olduğu için ve şartın cevabına geldiği için fa başına dahil oldu. Birinci kısım bu. İkinci kısım ise şartın cevabı talebi bir cümle ise emir, yasaklama veya soru şeklindeki bir cevap olarak geliyorsa bu durumda da onun başına gene fa gelir. Bunların örnekleri de a, b ve c cümleleri. Cümleleri tek tek okuyalım istersen. Hamidi gördüğün zaman ona sefer vaktini sor. Sor emirdir. Dolayısıyla bir taleptir. O zaman o sor kelimesinin önüne fa gelecek. İs el ile de fes el olacak. Hakiza hastayı uyurken, uyur olduğu halde uyuyan olarak bulduğum zaman onu uyandırma emir değil de nehi, yasaklama şekline kadar yapma, etme şeklinde onun da başına fa gelir. Ha daha şartın cevabı soru cümlesi olursa, istifam cümlesi olursa, bu durumda gene o cümlenin başına fa dahil olur. İzâ <gülüyor> râ Bilal'i gördüğüm zaman lehu. <gülüyor> ona ne diyeyim? Mâ zâ lehu cümlesi, soru cümlesi ve şartın cevabında. Dolayısıyla Talep cümlesidir. Allah'ın yardımı geldiği zaman ve fetih geldiği zaman o vav atıf vavı ve r-ayten nâsı yetkunne fevç fevç. Kısım kısım insanların dine girdiğini gördüğün zaman fe sebbi tesbih et. Orada emirle talep geldi. Fe sebbi bismi ki, Rabbinin ismini tesbih et. Fesbi kısmı şartın cevabı. Temariyenin alıştırmalar aynı şarta ve cevabe şartı fi ma'iti gelen şeylerde şartı ve şartın cevabını tayin et, belirle ve iza kanel cevabı muhterinen bil fa'i fethkur sebebe daleke. İşte burada dersimizle alakalı kısım da var. Cevap fa'ya muhterin olduğu zaman şat iza. Şart edatı olarak geldi. Fa'ya muhterim, bitişik olduğu zaman cevap ne yap? Fezkur. Sebebe zaten. Onun sebebini zikret. Cevap, şartın cevabı talep. Emir cihetinden talep olduğu için başına fa geldi. Anladınız değil mi? Yani soru cümlesinde bile kaydenin örneği var. Birinci örnek, birinci soru ki Maide Suresi'nin altıncı ayet. Abdest ayeti diye isimlendirilir. Galete Ala yüce olan buyurdu ki Ya yuhelledine menu iza gumtum ila ssalati ve eydiyakum ila al-marafiqi ve ve arjulakum ila al-ka'bayn Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman gumtum kalktığınız zaman şart cevap fâgsilu yıkayın. talep olarak geldiğinden dolayı başından ne yaptı? Faa geldi. Faa silü Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi. El merafik. Dirseklere kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınızı meshedin. Ve meshu bi ruusikum. Başlarınızı meshedin ve ercülakum ila Ve topuk iki topuğa kadar ayaklarınızı da lekum diye Fethalı olduğu için Bir rûsikumdaki gibi kesralı olmadığı için Onu da Yıkayın ile, vav Oradaki bu atıf vav neyin üzerine atıftır Vucuhakum üzerine atıftır Dolayısıyla iki topuğa kadar da Ayaklarınızı yıkayın demektir Ercülekum olsaydı Rûsikum üzerine Muhatuf olacaktı Dolayısıyla ayaklarınızı mesedin Diyecektik şiyanı yaptığı gibi yapacaktık Şiyaya ayaklarını ne yapar Mes eder. Bu ayetteki ercu lekumu ercu likun diye okur. Kesral okur. Dolayısıyla o vav ile atfettiği zaman nereye atfeder? Vücuhekume değil de ruusikume atfeder. Ve ondan dolayı ayaklarını, çıplak ayaklarını meshederler. Hadisler devreye'den çıktığı zaman artık akıl devreye girer. Her akıl şükürler. nedir? Akıl en yakına atfedilmiştir. Halbuki daha öncekine de atfedilir. Arapça kaydet. Ama genel galip kullanım en yakın atfetmektir. En yakın atfedersen rûûsîkumu atfedersin. Dolayısıyla ayaklarını mesh edersin. Ama sünnete baktığın zaman olay anlaşılır. Kur'an-ı Kerim bize e, şu an hareketli olarak nakledildi de ilk yazılımdan hareketli değildi. Sonradan yapanlar bunu yapmıştır diye bir şeyden çıkıyorlar. Sünneti inkar edecekler, reddedecekler ya. Akıl devreye girecek ya. Evet. Biz onlara da vereceğiz elhamdülillah. Evet bu ayetteki şartı ve cevabı başına fa dahil olmuşsa da onun sebebini zikrediyorsunuz. İkinci cümle ve ayet. Gâle Ala, Yüce olan buyurdu ki Ve iza merittu fehüve yeşfîn Aslı Şu yeşfî Şuara suresi 80. ayet. İbrahim Aleyhisselam'ın buyruğudur bu. Allah Azze Celle'nin nakletmiştir. Hasta olduğum zaman, o bana şifa verir. Başına fa dahil olmuş, onun sebebini zekredeceksiniz. yeşfini şeklinde hasfedilmesiyle ifade edilmesi, belirtilmesi de caizdir. Mütekellim miyâsı, eğer bir karışıklığa meydan vermeyecekse hasfedilebilir ve sadece kesra ile ifade edilebilir. Muzafın ileyh olan mütekellim miyâsının gizlenmesi caizdir. Yeşfini olmaz. Yeşfini aslı. Ama has verildi mütekellimiyası yeşfini. Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla bunun örneği. Mütekellimiyası hasfi. 3. sual ve ayet aynı zamanda Gaelte Aleyh üzerine olan gene buyurdu ki: Ya ehl-el-din âmenû izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cum'ati fes'û ilâ zikrillâhi ve terûl Cuma Suresi 9. ayet. Ey iman edenler, cuma gününden veya cuma günü için namaza nida olunduğu zaman, yani namazın ezan okunduğu zaman şart. Cevabı pes havlâdükünallâh. Allah'ın zikrine sayı gayret edin. Koşun ve zerul bey'a, alışverişi terk edin. Bırakın. Şart Cevabı, başında fa varsa ki burada var, onun sebebini zikrediyorsunuz. Dördüncü e, soruyu okuyorum. O da hadis zaten. اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْ يَرْكَىٰ رَكْأَتَيْنِ قَبْلَ اَيْ يَجْلِسَ Biriniz mescide girdiği zaman قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ Oturmadan önce فَلْ يَرْكَىٰ رَكْأَتَيْنِ iki rekat ruku yapsın. İki rekat namaz kılsın deriz biz buna cüz'ün ifadesiyle kül'ün beyanıdır bu. Cüz ifade edilir, kül kast. Kül yani cemis kastedilir. Namazın bir parçası zikredilir, namaz kastedilir. edilir. İki rekat ruku yapsın değildi, de iki rekat namaz kılsın. Fel yer <gülüyor> kağ. <gülüyor> Buradaki lam ne lamı? Emir lamı. Gaib başına geçen lamdı değil mi? Fel yer kağ. Gale Teala beşincisi. Yüce olan gene buyurdu ki: "Fe idaa cae eceluhum la yastahirun saaten ve la 61 91. E onların eceli geldiği zaman şart la yastahirun saaten bir saat bile tehir edilmezler, ya bırakılmazlar. Ve la yastakdimun veya öne alınmazlar. La ile başlayan kısım komple nedir? Şartın cevabıdır. Fa dahil olmamıştır. Çünkü fa'nın dahil olması gerektirecek durum söz konusu değil. Altıncı o da gene hadis. İda şerevel kelbu fî inâ'i ehadikum fel yâg silhu seb'an. Birinizin su kabında köpek içtiği zaman inâ'un su kabı demek. Birinizin su kabında köpek içtiği zaman onu yedi defa yıkasın. Fel yagsil hu seb'an. Yedi defa onu yıkasın. Fa dahil oldu. Sebebi. Yedinci soru veya cümle o da hadis kene değil mi? İza semiutum bit ta'uni fi ardın felâ tedhulûhâ ve izâ bi ardın ve entum biha فَلَا تَخْرُجُوا minha. Bir arzda, bir yerde, yeryüzünün bir parçasında da diyebiliriz. Taun veya vebayı işittiğiniz zaman vebayı işittiğiniz taun, var olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. فَلَا تَدْخُلُوهَا Oraya girmeyin. Ve siz orada olduğunuz halde, bir arzda, bir yerde vuku bulduğu zaman اِذَا وَقَا bir ardın ve entümbiha, bir ha, bav ne bav orada? Hal bav. Ve siz oradayken bir yerde bu bulursa, ortaya çıkarsa, fela la tahrucu minhah, oradan çıkmayın. Bu hadisin farklı lafızlarında, Ömer radıyallahu anh'ın da, ensal ve muhacirinin genelinde bundan haberi yok. Onlar istişare yapıyorlar. İstişare neticesinde oraya girmemeye karar verip dönüyorlar. Birisi onu eleştiriyor sahabenin birisi. Sen niye böyle yapıyorsun diyor. Sonra bunu diyen, o istişareye katılmayan sahabeden birisi de ben Resulullah'a böyle işittim diyerek de bu hadisi söylüyor. Bu olma o ortaya çıkıyor. Sekizinci cümle gene o da hadis. İza nease ehadukum fissalati fel yenem hatta ye'leme mayaqav Biriniz namazda Uyuduğu zaman veya uyukladığı zaman, daha yoğun. uyukladığı zaman okuduğu şeyi bilinceye kadar uyusun. Fel yenen uyusun. Hatta ta ki ya aleme ma yakrao. Okuduğu şeyi bilinceye kadar uyusun. Dokuzuncu cümle, o da gene hadis. Velhamdülillah, bu kitabın en güzel tarafından birisi. İza uqimeti salatu felâ salate illel mektubetuhu. Namaza, kamet olduğu zaman, kamet getirildiği zaman mektube, yani yazılmış farzdan başka namaz yoktur. Müslüman hadisi Alt tarafta başka bir dipnot verin altta. şeya bir şeyi vezir yapmak, vezerasşeya ruhu, ey terekehu, yani onu terk etmek. Vel emru zer. Onun emri zerdir ve kedalike ve daa şeya bir şey vedatmek ye da'u muzarisi onu terk etmek bu manada vel emru da. La istamle madihimi. O ikisinin mazisi kullanılmaz. Yani vedira ve veda'a kullanılmaz da yedaru ve yedavu kullanılır. Muzarileri kullanılır. 10. soru. Galib şairi. Şair dedi ki Eğerlem testate şeyen fedahu ve cavizhu ila ma testati'u. Herhangi bir şeye güç yetiremediğin zaman şart da'hu fiile geldi. Onu bırak, terk et ve güç getirdiğin şeye onu geç. Onu bırak ve güç getirdiğin şeye geç. Burada da gene şartın cevabına fa geldi. Dolayısıyla onun sebebini, şartı, cevabı onun başına fa geldiyse sebebini zikredecektiniz. O şeyi devam ediyor, alıştırma devam ediyor daha. 11. cümle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem met etme hususunda şevkiyi dedi ki Aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in methinde onu övmede şevki diye birisi varmış demek ki. Şevki. O dedi ki ve ıza rahimte fe ente ummun ev ebun sen rahmet ettiğin acıdığın, şefkat ettiğin zaman sen annesin veya babasın. Anne gibisin veya baba gibisin. Burada rahimte ızanın şart kısmı ıza rahimte faint umm ibn ise onun cevabı faniye geldi onu zikredeceksiniz temarenin birinci kısmıydı bu ayinin şartıydı ikinci kısmı edhil ida fi cümletayn ala an yakuna cevabuha khaliyan min al fa'il izayı iki cümle içinde girdir ki cevabı fa'dan hali olsun izayı iki cümle içinde kullan ki onun cevabı falan hali olsun. 3. ve son soru. Edhil izafi erba'a cümlenin ala en yakunel cevabu fil ula cümleten ismiyeten ve fis saniyeti fiile emrin ve fis salisati fiilen mudari'an muqtarren bi lamil emri ve fir rabiati fiilen mudari'an muqtarren bi len nahyeti. İzay'ı 4 cümlesinde kullan ki cevap Birinci de ismiye cümlesi olsun. ikinci de emir fiil olsun. Üçüncü de emirlamına muhterim bitişmiş muzari fiil olsun. Ve dördüncü de nehilasına muhterim bitişmiş muzari fiil olsun. Dört ayrı cümle ve dördüncü de bu şekilde olacak. Ayrı ayrı. Buradan anlaşıldığına göre ikinci soru fasız gelecek şekilde. Üçüncü soru da tamamen falı gelecek şekilde. örnek